İnşallah çok önemli ve çok enteresan bir ayetle başlamak istiyorum. Rabbimiz diyor ki bu Bakara suresinin 146. ayeti. استَعِذُ بِاللَّهِ اَلَّذ۪ينَ اٰتَيْنَهُمُ kitaba Kendisine kitap verilenler. Yani bu ayette Yahudiler, hele hele Yahudiler önce kastediliyor ama Hristiyanlar da içinde. Bazı alimler demiş ki Yahudilerin alimleri ama biz genelde ehl-i kitap diyoruz. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ onu, yani peygamberi aleyhissalatu vesselam, kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Ve ondan sonra Rabbimiz devamda şunu söylüyor ki وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ve onlardan bir fırka bile bile hakkı ketmetmeye çalışıyor diyor Rabbimiz. Şimdi kardeşlerim ben tekrar ediyorum bu ayet kimin hakkında inmiş? Yahudiler hakkında değil mi? Hristiyanlar hakkında. Kendilerine kitap verilenler hakkında. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi oğullarını bildikleri gibi biliyorlar mı? Biliyorlar. Bakın ben size şimdi rivayeti okuyayım inşallah. Şimdi ayetteki zamir hu, Yani onu biliyorlar. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gittiğini söyleyen İbn Abbas var, Katade var, Mücahit var ve Zemahşeri de bu görüşte. Zemahşeri mutezil olmasıyla beraber dil noktasında çok güçlü bir alim. Bunlar hepsine Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a gittiğini söylüyor. Aa, ben açık bir hadis okuyacağım. Orada çok çok daha destekleniyor. Şimdi olay iyi dinleyin inşallah. Ve yuayyi ve li sallallahu aleyhi ve sellem. Bu damirin yani ya'rifun'daki <gülüyor> hu onu biliyorlar. Bu zamirin diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın olmasını şu teyit ediyor, destekliyor. Mâ rûviye, hani, e, rivayet olunuyor. Ney? Ennâ Amr radıyallahu anhu, Amr radıyallahu anhü, se'ele Abdellâh Selam. Abdullah i̇bn Selam'a soruyor. Diyor ki, ve dedi ki, İnnallâhe qad enzale aleyh ala nebiyyihi, şüphesiz ki Allah nebisine şu ayeti indirdi. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه yani bizim bu indirdiğimiz ayeti ona soruyor. Çünkü Abdullah ibn Selam kendisi eskiden Yahudi. Oradan iman ediyor. İşte Allah kendilerine kitap verilenler yani kendilerine kitap verilenler onu biliyorlar. El ayet. Fe hadihi Soruyor ki diyor ki bu bilgi nasıl bir bilgiydi? Sonra feqala <gülüyor> Abdullah Abdullah dedi ki Abdullah ibn Selam ya Amr لقد عرفته حين رأيته كما أعرف diyor ki şüphesiz ki ben onu ilk gördüğümde oğlumu bildiğin gibi onu biliyordum ondan sonra bakın subhanallah ve <gülüyor> ma'rifeti bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem benim Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı bilmem yani onu peygamber olarak bilmem eşeddü min ma'rifeti bi oğlumun bilgisinden çok daha şiddetliydi çok daha güçlüydü. Yani diyor ki, yani şunu kastediyor. Resulullah'ı aleyhisselatü vesselam bilmem çok çok çok daha kat'iydi. Peki niye? Şimdi bunu anlatıyor. Fekale Ömer, Ömer radıyallahu anh da bizim şaşırdığımız gibi şaşırıyor. Diyor ki ve keyfe zelik. Hani bu nasıl olur? Kendi oğlundan nasıl onu daha çok bilirdin? bildin? Bildin. Fekale eşhedü ennehu Resulallah hakan. Diyor ki ben şahitlik ederim ki o hakiki bir şekilde Allah'ın Resulü'dür. Sallallahu aleyhi ve sellem. وَقَدْ نَعَتَهُ اللّٰهُ ف۪ي كِتَابِنَا Çünkü diyor ki Allah Azze ve Celle onun niteliklerini bizim kitabımıza bize söyledi. Yani onun vasıfları nedir, nasıl bir peygamberdir bize bunu söyledi. وَلَا edri ma yasnaun nisa Ama diyor ki kadınların ne yaptığını ben bilmiyorum. Yani kısaca şunu söylüyor. Benim karım zina yapmış olabilir. Belki benim kendi oğlum benden değil. Ama diyor ki onun peygamber oluşunda kesinlikle hiçbir şüpheri yok. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh diyor ki: "Vaffakakallahü ya İbnü's-Selam." Diyor ki Allah seni muvaffak kılsın ey e, Selam'ın oğlu. "Fakat sadaqte." Sen kesinlikle doğru söyledin. Sonra hadisin sonunda da subhanallah güzel bir şey var diyor ki: "Fekabbale 'umru ra'sahu." Ömer, Ömer onun kafasını öptü. Kafasından öptü. Şimdi ayete geri gelelim. Yahudiler Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamber olduğunu biliyorlar mıymış? Biliyorlarmış. Bak kendi oğullarını bildiklerinden daha şiddetli bir şekilde biliyorlar. Ayet zaten bunu söylüyor. Bununla beraber Allah Azze ve Celle onların imanını peki kabul ediyor mu? İmanlarını kabul etmiyor. Çünkü bir şeyi bilmek sadece sırf bilmekle seni Müslüman yapmaz. Sen Allah'ın istediği şekilde ona teslim olmadan... Üzerinde bulunduğun şirkten ve küfürden beri olmadan sabahtan akşama kadar bir şeyi bil veyahut ona teslim olduğunu iddia et bu seni Allah katında Müslüman yapmaz. Burası anlaşıldı mı? Tekrar ediyorum. Sırf bir şeyi kuru kuru informasyon olarak bilmen, onun hak olduğunu bilmen seni Müslüman yapmaz. Allah'ın istediği gibi Allah Azze ve Celle'nin kostuğu şartlarla ona teslim olacaksın. Tamam mı? Bu kadar basit. Yahudiler buna örnektir. Hristiyanlar da buna örnektir. Kitabımızın diğer yerlerinde bunların küfürleri apaçık bir şekilde belli olmuyor mu? Mesela kat kafara'l-lezina kalu inna'llaha meryem. Şüphesiz ki Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldu diyor allah Azze ve Celle. Ama aynı kişiler hakkında da o resulü sallallahu aleyhi ve sellem oğullarından daha iyi bildiğini söylüyor. Anlıyoruz ki sırf bilmekle insan Müslüman olmaz. Üzerindeki şirkten ve küfürden önce bir beri olacak. Onlardan tövbe edecek. Ondan sonra Allah Azze ve Celle iman söz konusu olur. Bakın bu konuda size hatta bir icma nakledeceğim inşallah. Burayı iyi dinleyin. Bu İbni Abdilber'in et temhid kitabından Zeyd bin Eslem'in 19. hadisinin şerhidir. İcma nakledeceğim yani ben değil. İbn Abdülberr ne diyor? İshak İbni Ravaheyd'den ya da Rahuyy diye de anılıyor selefin büyük alimlerinden. Diyor ki: "Vakad ecma'al Alimler icma etmiştir. Bakın icma etmiştir. Yani bu konuda bir müçtehit bırakın bizim gibi 3-4 tane cahilin oturup kendi aralarında ihtilaf etmesini ikinci bir söz söyleyen alim yok bu konuda. Bir de bak bu okuduğum eser yeni bir eser değil ha. dülüş zamanından kalma bir eser. Vakad ecma'al ulama. Şüphesiz ki alimler icma etmiştir. Neye? Ala enne men Allah azza ve cel. Kim Allah'a söverse haşa bizzatihi Allah'a söverse veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veya Allah'ın Resulüne söverse veya veyahut defa şeyen enzelellah veya hut Allah'ın indirdiği bir tane şeyi def ederse Bakın üç tane değil. Bir tane şeyi def ederse. الله, veyahut Allah'ın nebilerinden bir tane nebili katlederse onu öldürürse. Bakın şimdi burası çok önemli. Adam bu yapmış olduğu dört tane fiille beraber bunları terk et, e, tekrar edelim. Neydi? Allah'a sövmek, peygambere sövmek, Allah'ın bir tane hükmünü def etmek veyahut bir tane peygamber öldürmek. Bunlarla beraber iyi dinleyin ve o ma'a zalika muqirun bima anzalallah ve bunların hepsiyle beraber Allah'ın indirdiğini e ne yapıyor? Takrir ediyor. Yani muqirun bima anzalallah. Bunu diyor ki bu da doğru. Yani şöyle anlayabiliriz. Ben de Müslümanım. Allah'ın indirdiği haktır, İslam haktır. Tamam ben de İslam'a tabiğim. Amenutubillah <gülüyor> gibi şeyler. Peki bakın alimler neye icmaet etmiş? Ennahu kafir. <gülüyor> o şüphesiz ki kafirdir. Tekrar ediyorum ennahu kafirun o kafirdir. Yani anlıyoruz ki zaten burada aklı selim olan bir insan ihtilafa düşmez ki Allah'a söven bir insan sabahtan akşama kadar kelime-i getirsinse ona Müslüman diyebilir misin? Haşa ve o peygamber Aleyhissalatu vesselam'a söven aynı bugünkü şialar gibi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın namusuna sövüyorlar sabahtan akşama kadar bu adamlar Müslüman olabilir mi? Haşa. Bununla beraber diyor ki bakın Allahu Zevale sövmek Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sövmek. Dördüncü noktada ne saymıştı? Bir tane peygamber öldürmek. Yani bir peygamberi öldüren insanın küfrü hakkında sen şüphe duyar mısın? Duymazsın. Peki üçüncüden niye şüphe duyuyorsun? Allah'ın diyor ki bir tane hükmünü def eden insanlar icmayla, ümmetin icmasıyla kafirdir. Yani anlıyoruz ki bundan şunu anlıyoruz. Bazı fiiller vardır. İnsan o fiilleri yapmakla beraber sırf bir şeyi biliyor diye veyahut kendisini İslam'a nispet ediyor diye bunlarla beraber Müslüman olması mümkün değildir. Bunu da mesela Kur'an'dan nereden öğrenebiliriz? Tövbe suresine bakabiliriz. Orada Allah Azze ve Celle Mekkeli müşrikler hakkında ne diyor? Estaizu <Sessizlik> billah feintabu Eğer tövbe ederlerse ve ve atuzzekate fehallu başka bir ayette diyor ki fa ihwanukum fid din eğer onlar tövbe ederlerse namaz kılarlarsa ve zekat verirlerse onları kendi yollarına bırakın ikinci okuduğum ayette onlar sizin kardeşlerinizdir dinde sizin kardeşlerinizdir peki bu ayet kimin hakkında indi daha önce söyledim mekkeli müşrikler hakkında bakın Allah azze Celle diyor ki fa intabu eğer tövbe ederlerse neyden Mineşir kibalı kufur bütün tefsillerde bakabilirsiniz. Küfür, şirkten ve küfürden tövbe etmekle beraber namaz kılıp zekat verilirse o zaman onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Yani kısacası şöyle toplayalım inşallah. Sadece bir şeyi bilmek guru kuruya, sırf informasyon olarak bilmek bizim Müslüman yapmaz. Ve bazı fiiller vardır ki şirk gibi, küfür gibi, Allah'a sövmek gibi haşa, peygambere sövmek gibi haşa, bir peygamber öldürmek gibi onlar gibi aynısıdır Allah'ın bir tane hükmünü defetmek. Bununla beraber biz kendi kendimize bir düşünelim inşallah. Acaba biz Allah Azze ve Celle'nin dinini gerçekten anlamış mıyız? Rabbim dinini doğru bir şekilde anlayanlardan eylesin. Allahümme amin. ve دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ